Muska ve nazarlık takmanın hükmü. Raşid bin Hüseyin el-Abdülkerim Kitabın yazarı Tercüme Muhammed Şahin Allah Teala buyurdu ki Ey Nebi, müşriklere de ki O halde bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek isterse Allah'ı bırakıp da ibadet ettiğiniz bu putlar Allah'ın benim için takdir ettiği bir zararı giderebilirler mi? Ya da Allah bana bir rahmet dilerse onlar onun bu rahmetini önleyebilirler mi? Onlara de ki bana Allah yeter tevekkül edenler ancak ona güvenip dayanırlar. Ukbe bin Amir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Her kim kendisine fayda verdiğine veya kendisinden zararı giderdiğine inanarak muska takarsa, Allah hayatta onun hiçbir işini tamamlamazsın. Başka bir rivayette şöyle buyurmuştur. Kim muska temime takarsa, Allah'a şirk koşmuştur. Abdullah bin Ukeyim'den Allah ondan razı olsun. Rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Her kim kendisine bir fayda verdiğine veya kendisinden bir zararı giderdiğine inanarak muska, nazarlık ve buna benzer bir şey takarsa, taktığı o şeyle baş başa bırakılır. Abdullah bin Mesud'dan Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Arapça yazılmayan ve içerisinde Allah'ın adı zikredilmeyen rukyeler, nazarlıklar ve kadını kocasına sevdiren muhabbet muskalarının her biri, ya açıktan ya da gizli olarak şirktir. Yani şirke götürür. Konunun kısa açıklaması Muska, temime, boncuk, kemik veya buna benzer şeylerden yapılan ve nazarı göz değmesini salması için insanın boynuna asılan şeydir. Buna nazar boncuğu veya nazar muskası Adı da verilmektedir. Kendisine bir fayda verdiğine veya kendisinden bir zararı giderdiğine inanarak ve kalbi bunlara bağlı kalarak bunlardan bir şey takan kimseye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta kendisine bir fayda sağlamak veya kendisinden bir zararı salmak gibi onun istediği hiçbir işini Allah Teala'nın tamamlamaması için beddua etmiştir. Çünkü bu şeyi muskayı asmak şirktendir. Konudan çıkarılan sonuçlar 1. Muskanın bizzat kendisinin bir zarar ve fayda verdiğine inanarak muska Temime takan kimse Allah Teala'dan başkasının fayda ve zarar verdiğine inandığı için büyük şirk işlemiş olur. Eğer muskanın sadece bir sebep olduğuna inanırsa bu takdirde küçük şirke düşmüş olur. 2. Kur'an ayetlerinden yapılmış bile olsa muska takmak caiz değildir. Çünkü sahabe Allah onlardan razı olsun. Böyle bir şey yapmamışlardır. Ayrıca bu davranış Kur'an ayetlerinden başka şeylerin de takılmasına veya uygun olmayan yerlere girmek suretiyle Kur'an ayetlerinin aşağılanmasına yol açar. 3- Nazarı göz değmesini salmak için araçların içerisine dikiz aynasına muska gibi şeyler asmak veya Kur'an-ı Kerim koymak da bu sınıfa Girer. Kısa kitapçığımız burada bitti. Allah'a emanet olunuz, esiramlarlık.